2. Anabaşlık Kur'an Bilindiği üzere Kur'an-ı Kerim'de Mekki ve Medeni sureler yer almaktadır. Bu isim surenin Mekke'de veya Medine'de inmiş olmasına göre verilir. Ancak ilk başta dikkatimizi çeken husus Medeni surelerde Mekki ayetlerin, Mekki surelerde de Medeni ayetlerin bulunmasıdır. Yani bazı ayetler Medine'de nazil olmuş fakat Mekki surelerin içerisinde yerleştirilmiştir. Bazı ayetlerde Mekke'de nazil olmuş fakat medeni surelerin içine yerleştirilmiştir. Burada dikkat çekici başka bir husus da ayetin gerek indiği yerin ve gerekse iniş zamanının mushaftaki yerini etkilememesidir. Söz gelimi bir ayet Medine'de nazil oluyor sonra ondan 10 on yıl evvel veya daha sonra inen Mekki bir sureyi yerleştiriliyordu. Nitekim Mekke'de inen Müzemil suresinin son ayeti, Med medenidir Şüphesiz Rabbin Senin ve seninle beraber bir taifenin Gecenin 3'te ikisine yakın Yarısı ve üçte biri Kalktığını biliyor Gece ve gündüzü Allah takdir eder Siz onu sayamayacağınızı Bildi de size döndü Artık Kur'an'dan Kolayınıza geleni okuyun Allah sizden hasta olacak Allah'ın lütfundan aramak üzere Yeryüzünde dolaşacak ve Allah yolunda savaşacak olanları bilir. Öyleyse ondan kolayınıza geleni okuyun. Namazı kılın, zekatı verin ve Allah'a güzel bir ödünç takdim edin. Kendiniz için hayırdan ne takdim ederseniz Allah indinde daha hayırlı ve ecirce daha büyük olarak onu bulursunuz. Allah'a istiğfar edin. Kuşkusuz Allah gafurdur, rahimdir. Müzemmil 20 bazı ayetler ise Mekke'de nazil olduğu halde daha sonra inen medeni bir sureyi yerleştiriliyordu. Enfal suresindeki şu ayetler gibi. Hani bir vakit küfredenler seni tutup bağlamak veya öldürmek veya çıkarmak için tuzak kuruyorlardı. Onlar tuzak kurarlarken Allah da tuzak kuruyordu. Allah tuzak kuranların en hayırlısıdır. Ayetlerimiz onlara... Tilavet eldildiği edildiği zaman işittik, dilesek bunun benzerini söyleyebiliriz. Bu evvelkilerin uydurmalarından başka bir şey değildir demişlerdi. Bir vakitte Allah'ımız eğer bu senin indinden bir hak ise bize gökten taş yağdır veya can yakıcı bir azap ver demişlerdi. Oysa sen içlerindeyken Allah onları azap edecek değildi ve onlar istiğfar ederlerken de Allah onları azap edecek değildi. Şimdi ise Allah'ın onları azap etmemesi için neleri var? Mescid-i haramdan men ediyorlar. Oysa onu velileri de değiller. Onun velileri muttakilerden başkası değildir. Fakat onların çoğu bilmiyorlar. Onların beytin yanındaki salatları, ıslık çalmaları ve el çırpmaktan başka bir şey değildir. O halde küfrünüze karşılık azabı tadın. Doğrusu Allah yolundan alıkoymak için Mallarını sarf eden o küfredenler onu yine sarf edeceklerdir. Sonra o onlara hasret olacak sonra mağlup olacaklardır. Enfal 30-36. Ayetler Öyleyse ayetlerin mushaftaki yerini tayin eden şey ayetin iniş yeri ve zamanından başka bir şey olmalıdır. Bu tesadüf karşısında zihni ilk gelen husus Kur'an surelerinden her birinin konu birliğine sahip oluşudur. Eğer konular arasında bir bağ bulunmasa ve dağınıklık olsaydı nitekim Kur'an'ı düşünüp anlamayan müsteşrikler, oryantalistler ile onların Müslümanlar arasına yetiştirdikleri çözmedikleri çömezleri böyle iddia ediyorlar. Medeni bir ayetin Mekki bir sureye, Mekki bir ayetin de medeni bir süreyi yerleştirilmesinin anlamı olmazdı. En doğrusu zaman ve mekan bakımından kendisine uyan ayetin nazil olduğu yerdeki surenin içine yerleştirilmesiydi. Halbuki bir ayetin veya zaman mekan birliği bulunmayan bir surenin belirli bir yere yerleştirilmesinin ifade ettiği anlam çok daha önemlidir. Cibril'in aleyhisselam, Ayeti indirmesinden sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o ayetin veya ayetlerin hangi sureye hangi ayetinden sonra yerleştirileceğini bildirirdi. Şu halde inen ayet nerede ve ne zaman indiğine hiç bakılmaksızın lehvi mahfuzda kendisi için belirlenmiş olan yere yerleştirilmekteydi. Ayrıca o ayetin her ne kadar aynı zamanda nazil olmamışsa da yerleştirildiği sure ile yakın bir irtibadı bulunmaktaydı. Doğrusu Fizilal Kur'an yazarı Seyyid Kutup surelerin mevzu bakımından ifade ettiği birliğe ayrı bir önem vermiş ve bizim daha fazla bir şey ilave etmemizi gerektirmeyecek açıklamalar yapmıştır. Biz burada sadece bu gerçeği işaret ediyor ve kaydedip geçiyoruz. Özellikle Kur'an-ı Kerim'i iyice düşünmemiş ve kavramamış olan kimseler onun konu bakımından karma karışık ve irtibatsız olduğunu iddia ediyorlar. Allah'ın kitabını okuyan kişilerin dikkatini çekmesi gereken bir diğer hususiyet de Mekki ve Medeni surelerin ifade ve ayet yapısı bakımından açıkça farklı olmalarıdır. Genellikle Mekki surelerin ayetleri kısa ve seridir. Hareket ve çırpınış halinde olup vicdanlara tahrik eder. Medeni ayetler ise çoğunlukla uzun ve yavaş hareketli olup vicdanlardaki tahrikten ziyade tefekkür ve teemmüle teşvik eder. Her ne kadar bu genel kaidenin azımsanmayacak kadar istisnası varsa da çoğunluk böyledir. Söz gelimi medeni olan Ahsap suresi Mekki surelerden ses tonuyla veya ayetlerin uzunluğuyla değil konusuyla ayırt edilebilir. Fakat medeni olan Zilzal suresinin konu ve ses tonu bakımından Mekki surelerden ayırt edilmesi mümkün değildir. Kur'an'ı iyice düşünmeyen ve anlamayanlar bu gerçek karşısında bir takım şeyler söylemişlerdir. Halbuki konu hiç yadırganmayacak şekilde apaçıktır. Daha sonra sözünü edebileceğimiz gibi ayrıntılarıyla birlikte akide, Mekki surelerin belli başlı konusunu teşkil ettiğinden buna uygun olarak ifadeler de hareketli, hızlı ve çarpıntılı olup vicdanlara seslenerek akideyi yerleştirme amacına yöneliktir. Ama medeni surelerde belli başlı konuyu teşri düzenlemeler oluşturduğu için İslam toplumunun yapısına, İslam devlet sisteminin yerleştirilmesine, temellerinin atılmasına ve İslam düşmanlarının oyunlarına karşı karşı devletin güçlendirilmesine yöneliktir. İfadeler de buna uygun olarak ağır seyretmekte, tefekküre sevk etmek için akla hitap etmektedir. Ama bu ilmi araştırmalarda kullanılan kuru, katı ve akılcı bir uslup olmadığı gibi felsefeye mahsus salt zihni soyutlamalara dayalı bir anlatım şekli de değildir. Aksine bunlara beşer ürünü edebi eserlerde ve konuşma dilinde karşılığı ...ve benzeri bulunmayan eşsiz bir ifade ahengi hakimdir. Doğrudan doğruya sistemin esaslığını ortaya konan teşrihi ayetlerde bile... müzikal ton ve canlı nabız atışları ortadan kalkmaz. İnsanın öteki canlı cihazları bir tarafa bırakarak sadece aklı muhatap alınmaz. Bu kısa girişte bizim için en fazla önem ifade eden gerçek... ...yukarıdaki paragrafta işaret ettiğimiz hakikattir. Mekki surelerin tüm akide ile uğraşmaktadır ve 13 yıllık bir zaman süreci içinde inen bu ayetlerde akideden başka bir şey bulunmamaktadır. Genel yönlendirmeler dışında Mekke'de teşri ve tanzimatla ilgili hiçbir ayet inmemiştir. Buna karşılık medeni sureler bütünüyle teşrii ve tanzimatla ilgilidir. Fakat Mekki surelerde olduğu gibi medeni surelerde de akide söz konusu ard edilemez. ve ondan asla uzaklaşılamaz. Önümüzdeki bölümlerde Mekki ve Medeni surelerden açıklamalı olarak söz etmeye çalışacak, konularının neler olduğunu detaylı bir şekilde belirtecek ve Kur'an'ın bu konulara nasıl temas ettiğini göreceğiz. 3. ana başlık Kur'an dönemin Mekke döneminde Kur'an. Mekki surelerin ana konusu bütünüyle akidedir. İç ve dış dünyada La ilahe illallah ve onun açıklaması hayatın içinde ve ruhun yapısındaki gerekleridir. Hatta diyebiliriz ki gerçekte Kur'an'ın tümünün Mekki'siyle medenisiyle bütün surelerin belli başlı konusu akidedir. Ne kadar var ki Mekki surelerde akide konusu bütün alanları kalıplar ve özlerin hepsini içerirken medeni surelerde akide her iki kıyısında da bütünüyle bir hayat yeşerten ırmağa benzer. Tıpkı ruhun dolup taştığı, parlayıp coştuğu bir ırmağa. Burada siyasi düzenlemeler, ekonomik, sosyal, psikolojik ve fikri sistemler anlatılır. Müslüman toplumun hayatını düzenleyen kanunlar en büyük sahayı işgal eder. Ama hepsi de akide ile bağlantılıdır ve ondan kaynaklanıp onun gölgesinde yetişir. Neticede yine ona döner. Mekki surelerde akide konusuna bu derece önem verilmesi ve bütün alanları kaplayacak biçimde akideye şiddetli yüklenilmesi ilk başta cahiliye dönemi Araplarının tek Allah'a inanmamış olmalarıyla izah edilebilir ve bu sebeple her şeyden önce inanç konusuyla muhatap tutulmaları gereği üzerinde durulabilir. Konunun onlara gerektiği şekilde ulaşabilmesi için ilahi hitabın tekrarlandığı zannedilebilir. Ancak medeni surelere hızlı bir göz atış bile bunların dışında daha önemli şeylerin varlığını gösterecektir. Şöyle ki, Medine'de Müslümanlar bir toplum kurulmuş ve Müslüman bir devlet inşa edilmişti. 13 yıl boyunca Mekke'de hicret öncesi ve sonrası Medine'de sağlam bir inanç sistemine dayalı mükemmel bir nesil yetiştiriliyordu. Daha açıkçası Allah yolunda savaşan, öldüren ve öldürülen askerler yetiştiriliyordu. Bağlılarının ruhlarında bu inancın ne derece kök saldığının, ona bağlılığının ne derece samimi olduğunun ve Allah için fedakarlığa nasıl katlanıldıklarının en açık delili akide yolunda canlılarını feda ederek ölümü seve seve göze almalarıdır. Buna rağmen kendilerini cihada adamış bu müminler Medine döneminde de akide konusuyla muhatap oluyorlardı. Hem de bazen bir surenin başından sonuna kadar bunlar... Kur'an'da akide konusuna bu derece önem verilmesinin cahiliye döneminde Arapların Allah'ın birliğini inkar edişleri olmadığının apaçık delilidir. Öyleyse doğrudan doğruya konuyu ilgilendirilenler ve hatta muhatap mümin dahi olsalar inanç bahsindeki bu ısrarlı tekrarların özel ve çok önemli sebepleri bulunmalıdır. Aynı şekilde Medine'de, Medine'de nazil olan surelerde henüz inanmamış olanlara değil akide ile ilgili hususların ve müminlere yöneltilmiş sözlerin tekrar edilmesinden anlıyoruz ki inanç, akide bir defa anlatıldıktan sonra başka konuya geçilen herhangi bir ders gibi değildir. Aksine sürekli bir derstir. Onunla birlikte başka konulara da geçilebilir. Ama akide ile birlikte anlatılmak şartıyla. Akide konusunda sözü kesip atmak Hiçbir zaman mümkün değildir. Çok iyi bilir halkeden o latiftir, habirdir. Mülk Suresi 14. Ayet Eğer akide konusu bir defa verilip geçilen bir ders veya dersler topluluğu olsa sonra bu dersler nihayete ersek idi Allah Teala en son indirdiği ayete kadar Medine'de inen surelerin tümünde kesintisiz bir şekilde bu konudan bahse devam etmezdi. Nitekim en son inen ayeti celile şudur. Öyle bir güne ittiga edin ki onda Allah'a döndürüleceksiniz. Sonra herkese kazandığı tamamıyla ödenecek ve onlara zulmedilmeyecektir. Bakara 281 Çünkü Allah Teala'nın akidenin iman edenlere bile sürekli hatırlatılması gereken bir konu olduğunu çok iyi biliyordu. Hatırlat, doğrusu hatırlatma müminlere fayda verir. Zariyat 55 Yüce Allah'ın hem Mekki hem de medeni surelerde akide konusuna bu derece özen göstermesinin sebebi Kur'an-ı Kerim'in her şeyden önce bir din kitabı olmasıyla açıklanabilir. Şüphesiz bu bir bakıma doğrudur. Ancak bu kitap Allah katından beşer hayatını düzene koymak, yeryüzünde hakkı ve adaleti ayakta tutmak için indirilmiştir. Beşer hayatını ıslah etmek ve adalete hakim kılmak isteyen ilahi nizamı ihtiva eden bu kitap, akide konusundan söz ettiğine ve ona bu kadar geniş yer ayırdığına göre bütün bu ıslahatın ana mihverinin elbette akide olması gerekir. Allah'ın bu konuya önem vermesinin sebebi onun istenen hedefe götüren biricik yol olmasıdır. Hedef için ondan başka veya ona benzer bir metot olsaydı sosyal ve ekonomik düzenlemelerle veya buna benzer tanzimatlarla istenen ıslahat gerçekleşebilseydi elbette Allah aynı düzeni o konularda da gösterirdi. Allah kulların ıslahı için en uygun nizamı indirdiğinden ve bu ıslahatı gerçekleştirecek en ideal yolu da onlara göstermekten kaçınmazdı. Allah Teala kullarına indirdiği kitabında bil fiil sosyal ve ekonomik düzenlemelerden bahsetmiştir. Bunlar Kur'an'ın uzak kaldığı ve bahsetmediği konular değildir. Fakat Kur'an en büyük önem ve önceliği akide konusundan vermiştir. Çünkü Allah. Beşeriyeti ıslah etmenin tek yolunun bu olduğunu, onun dışındaki her başlangıcın, sonsuz ve her gidişatın boş bir çaba olup hiçbir sonuç getirmeyeceğini bilmektedir. İnsan fıtratının şuurlu veya şuursuz ısrarla sorduğu bazı sorular vardır. Bu kainatı yaratan kimdir? Kainatı ve kainattaki olayları yöneten kimdir? Nereden geldik? Öldükten sonra nereye gideceğiz? Hangi gaye için yaşıyoruz? Bunlar ekonomik, sosyal ve siyasi düzenlemelerden önce insanoğlunun yeryüzündeki gidişatını ve yaşam biçimini tayin eden, tayin eden sorulardır. Bu sorulara verilecek cevap fıtratın aynı şekilde ısrarla sorduğu hangi şekilde ve hangi sistem ile yaşayacağız sorunun cevabını da yanında tayin edecektir. Diyalektik ve tarihi materyalizm, insanın yeryüzünde varlığına şekil veren ve bu şekli belirten ana sebebin ekonomik veya maddi durum olduğunu zannetmiştir. İnsanların karşı karşıya bulunduğu toplumsal üretim alanında kaçınılması mümkün olmayan belirli ilişkiler kurduklarını görüyorsunuz. Bu üretim ilişkileri onların iradelerinden bağımsızdır. Hayatta manevi, siyasi ve sosyal eylem biçimlerini tayin eden biricik faktör maddi üretim biçimidir. İnsanların bilinci varlıklarını belirlemez. Aksine bilinçlerini belirleyen şey varlıklardır. Karl Marx Materialist teori şu esasdan hareket eder. Üretim ve buna eşlik eden ürünlerin değişimi sosyal düzenin dayandığı temel esastır. Bu teoriye göre biz bütün değişimlerin ve köklü atılımların en son nedenlerinin insan zihninde araştırılması gerektiğini görüyoruz. Bütün değişimler üretim ve değişim şekillerinden ortaya çıkmaktadır. Friedrich Engels Diyalektik materializm kendisi de insanları da bu ve benzeri sözlerle aldatmaktadır. Salt tabiatçı olduğunu iddia ederken sırf maddeden ibaret olup fizik ötesi veya kendi deyimlerine göre metafizikle ilişkisi bulundurmadığını ortaya koyarken gerçekten kaçmaktadır. Halbuki onlar hayat ve tarihi yorumlarken başvurdukları nazariye ile bil fiil beşer fıtratının ısrarla sorduğu ve baskısının kurtulma imkanı bulamadığı metafizik sorulara cevap vermeye çalışmışlardır söz gölümü, bu sorulara Tanrı yoktur kainat maddeden ibarettir insan maddenin ürünüdür ve tekrar ona döner biz maddi ve ekonomik durumumuz gereği bize çizilen rolü oynamak üzere yaşamaktayız yani maddi ekonomik ve tarihi zorunlulukların bizi mecbur bıraktığı rolümüzü yaşamak için cevaplarıyla metafizik cevaplar maddi Ekonomik ve tarihi zorunluluklar kainattaki bütün ilişkileri düzenler ve olayları belirler. Cevabıyla da metafizik cevap vermişlerdir. Bu soruların tümündeki sapıklık ve yanlışı bir süre içinde olsa bir yana bırakalım. Bizi şu anda ilgilendiren asıl husus hayat ve insan ve bütün bunların yaratıcısıyla ilişkileri konusunda belirli bir düşünce şekliyi ortaya koymalarıdır. Yukarıda geçtiği gibi, şuurlu veya şuursuz fıtratı zorlayan bu zorulların cevapları, her şeyden önce beşer hayatını düzenleyen ve ıslah ettiğini sanan pratik çözüm yolları ve tatbik şekilleri veren cevaplardır. Diyalektik materyalizm her ne kadar metafiziğe karşı olduğunu belirtmeye çalışsa ve metafizikle hiçbir ilişkisi bulunmadığını iddia etse de, çünkü salt veya bilimsel materyalist olduklarını söylemektedirler ki bu iddia temelsiz, gerçek dışı kalmaya devam edecektir. Madem ki materyalist felsefe bizzat bu sorula cevap vermeye kapsamlı bir yorum getirmeye çalışmakta ve bu yorum aralarındaki ilişkileri de içeren bir düşünce sistemine dayanmaktadır. O halde bunların doğrudan doğruya görüldüğü gibi Materyalistçe olmayan soruların cevaplandırılmasından ibaret olduğu gerçeğini ortaya kaldırmaz. Ortadan kaldırmaz. Bu cevapların pratik uygulamalarından önce gelen ve bu uygulamalar için yorum ve sistemler getiren manevi düşünce esasları olduğunu reddetmez. İşte konunun özü ve gerçek çehresi. İnsan yapısı gereği, şuurlu veya şuursuz mutlaka bir inanç sahibi olmak zorundadır. Bu inanç İnsanın, in, i̇nsanın insan, kainat ve yaratıcıyla olan bu, bunların aralarındaki ilişkileri kapsayan bir düşünce sistemidir. İster maddi, manevi ve siyasi varlığı, isterse ekonomik ve sosyal varlığı olsun, insanın yeryüzündeki varlığını oluşturan ana modeller bu esaslara dayanmaktadır. Bütün insanların bu düşünceye sahip olmaları ve onu iyice kavramaları zorunlu değildir bu düşünceyi mükemmel biçimde ve bilinçli olarak kavramadan da yaşayabilirler. Bu konuda başkalarını özellikle içinde yaşadıkları toplumun düşünce biçimini ve hareket tarzını tayin eden egemen güçler yabancı toplulukları isteyerek veya isteyemeyerek taklit de edebilirler. Bütün bunlar bir gerçeği katiyen değiştirmez. O da şudur. Bu akide veya kapsamlı düşünce hayat yasasını koyan Yaşam tarzını belirleyen ve düzenleyen anayasadır. İnsanın fikirlerini, duygularını ve hareket tarzını o çizer. Yaratıcıyla ilgisini o tayin eder. Kainat, hayat ve insanlarla alakasını o belirler. Öyleyse Kur'an-ı Kerim'in akide konusuna bu derece önem vermesini Arapların cahiliye devrinde Allah'ın birliğini inkar etmelerinden kaynaklanmadığı gibi onun bir din kitabı olmasından da kaynaklanmamaktadır. Kur'an-ı Kerim'de akide konusuna bu denli önem verilmesinin nedenini, beşer ruhunun hakikatini ve yapısını çok iyi bilen, latif ve habir olan Yüce Allah'ın akidenin insan için ana mihriver ve insanın muhtelif çabalarını yönlendiren ilk unsur olduğunu bilmesidir. Kur'an-ı Kerim'de akide konusuna bu denli önem verilmesinin sebebi, Yüce Allah'ın insanın hayat tarzının, bütünüyle akidesine bağlı olduğunu ve bu sebeple de onun gereğine uygun bir şekilde seyrettiğini bilmesindendir. Evet, hayat fıtratı zorlayan ve belirli cevaplar arayan şu sorulara dayanmaktadır. Bu kainatı yaratan kimdir? Bu kainatın yöneticisi ve olayların takipçisi kimdir? Biz nereden geliyoruz? Öldükten sonra nereye gideceğiz? Hangi maksat için yaşıyoruz? İşte bütün bu sorulara verilecek cevap, şu son sorunun cevabını da etkileyecek ve belirleyecektir. Hangi tarzda ve hangi nizam içinde yaşamalıyız? Öyleyse Kur'an-ı Kerim'in akide konusuna bu derece önem vermesi ve bütün dikkatleri bu noktaya teksif etmesi gayet tabidir. Ve zaten insanlar için hayat nizamını tayin eden bir kitaptan beklenen de budur. Kur'an-ı Kerim akideyi düzeltme konusuna son derece önem vermektedir. Nasıl önem vermez ki? Mutlak, mutlak anlamıyla bu kainatın yaratıcısının varlığına inanmak, sonra yaratıcı konusunda zihinlerde yer etmiş olan ve insan damgasına taşıyan düşüncelerin mevcudiyeti ve bunların yeryüzündeki hayat realitesi etkileri. Evet bütün bunlar Allah tarafından indirilmiş bir kitabın bulunmasını ve bir peygamberin gelmesini gerekli kılan hususlar değildir. Kur'an-ı Kerim insanlara Allah'ın varlığını bildirmek için inmemiştir. Çünkü onlar Kur'an gelmeden önce de bunu bilmekteydiler. andolsun ki onlara gökleri ve yaratan kimdir diye sorsan Allah derler. Lokman 25 Hatta onlar Allah katında belirli bilgilere de sahip bulunmaktaydılar. Eğer biliyorsanız söyleyin bakalım. Yer ve ondakiler kiminde? Allah'ın derler. Öyleyse tezekkür etmez misiniz de. Yedi göğün Rabbi ve azim arşın Rabbi kim de. Allah'tır derler. Öyleyse ittiga etmez misiniz de. Bu minun 84-87. Eğer biliyorsanız söyleyin bakalım. Her şeyin melekutu elinde olan himay eden fakat himay edilmeyen kimdir de. Allah'tır derler. Öyleyse nereden sihirleniyorsunuz de. Minun 88-89 Ne Kur'an-ı Kerim ne de ondan önceki herhangi bir kitap insanlara Allah vardır ona ibadet edin demek için inmemiştir. Çünkü onlar zaten bunu bilmekte ve kendiliklerinden bir şekilde ona ibadet etmekteydiler. Doğrusu bütün semavi kitaplar ve bütün peygamberler insanlara doğru akideyi öğretmek için gelmişler. Allah'tan başka ilah bulunmadığını bildirmişlerdir. Allah'a ibadet edin, ondan başka ilahınız yoktur. Muminun 23.32 demişlerdir. Tarihin başlangıcından beri insanlığın problemi Allah'ın varlığını bilmemek ve herhangi bir şekilde ona ibadet etmemek olmamıştır. Aksine insanların en büyük meselesi Allah'ı hakkıyla bilmemek ve bu yüzden de ona yaraşır şekilde ibadet etmemek olmuştur. Allah'a hakta ile takdir edemediler. Haç 74, Zümer 67. Hayır, onun emrini yerine getirmedi. Abese 23. Beşer fıtratı indirilmiş bir kitap ve peygamber olmasından da kendiliğinden Allah'a yönelebilir. Allah Teala bizim bilmediğimiz bir metotla insan fıtratına yaratıcıya yöneliş duygusunu lütfetmiştir. Hani Rabbin Adem oğullarının sırtından zürriyetlerini almış ve onların nefislerine şahit tutarak ben sizin Rabbiniz değil miyim dediği vakit evet şahidiz demişlerdi. Allah bakın kıyamet günü bizim bundan haberimiz yoktu demeyisiniz buyurmuştu. Araf 172. Nasıl şahit tutmuş bilmiyoruz. Biz ancak realiteler dünyasında insanların kendilerine hiç kimse delalet etmese de fıtri olarak Allah'a yöneldiklerini hiç kimse emretmese ve yönlendirmese de doğuştan Tanrı'ya ibadete koyulduklarını görüyoruz. Ne var ki Allah fikrinin mahiyetinin de sapıklığa düşürüyorlar ve onu gerçekte olması gerektiğinden başka bir biçimde tasavvur ediyorlar. Onunla birlikte başka ilahlar tasavvur ediyorlar sonra hevalarına uyarak ibadet edilmesi gereken şeklin dışında ibadet ediyorlar. Kendilerini Allah'a yaklaştırması için uydurma ilahlarla tapınarak onları Allah'a ortak koşuyorlar. Nitekim Arap müşrikleri şöyle diyorlardı. Onu bırakıp da başka veliler edinenler başka değil bizi Allah'a yaklaştırsınlar diye ona ibadet ediyoruz derler. Doğrusu Allah ihtilafa düştükleri şeylerde aralarında hüküm verecektir. Muhakkak ki Allah yalancı ve kafir olanı kimseye hidayet iletmez. Zümer 3 veya realitede kendi uydurdukları bu ilahlara tapıyorlardı. Bu nedenle Allah onların inançlarını düzeltmek, Allah'tan başka ilah yoktur, ona ibadet edin, sizin ondan başka bir ilahınız yoktur demek için kitap indiriyor ve peygamberler gönderiyordu. Yoksa bu inancı ortaya koymak için değil. Çünkü bu inanç fıtratın temel yapısında mevcuttur. Zaman zaman insan, Çağdaş cahiliyenin bu kaidenin dışında olduğu hayaline kapılabilir. Çünkü bugünkü cahiliyede bazı toplumlar doğrudan doğruya Allah'ı tanımamakta ve ona ibadet etmemektedirler. Hatta okullarda ateizm öğretilmekte ve Allah'ı tanımayan ve onun varlığına inanmayan mülhit nesiller yetiştirmektedirler. Nitekim bazı müfessirler Kur'an-ı Kerim'de sözü edilen dehrilerden yani Materyalistlerden bahsederlerken derler ki o başka değil dünya hayatımızdır ölürüz ve yaşarız bizi dehirden başkası helak etmez dediler. Oysa bunu da onların bir bilgisi yoktur başka değil onlar zannediyorlar. Casiye 24 ayetinde bahsi mevzu olan topluluk Allah'ın varlığını inkar ediyor ve bunun yerine dehir denilen sonsuz zamana inanıyorlardı. Ancak ayete bakılarak onların Allah'ın varlığını kesin olarak inkar ettiklerini kabul etmek mümkün değildir. Ayet-i kerime sadece öldürme işini Allah yerine dehre nispet ettiklerini, öldükten sonra dirilmeyi inkar ettiklerini belirtmektedir. Bu durumda mutlak olarak Allah'ın varlığına inandıklarını kabul etmemize bir engel yoktur. Onlar Allah'ın öldürme ve diriltme gibi başlarından geçen olaylarla ilişkisini, ve öldükten sonra diriltmeye muktedir olabileceğini reddediyorlar, dirilişe bütünüyle inkar ediyorlardı. Çünkü bu şeyi kendisine nispet ettikleri sonsuz zamanın öldürücük vasfını kabul ve fakat diriltme gücünün bulunmadığını ifade ediyorlardı. Bütün ilhatlarına rağmen komünistler de bu kaidenin dışında değildir. Çünkü ateizm onlara tıpkı komünist sistemin kendisi gibi ateş ve demirle kabul ettirilmiştir. Eğer o insanlar kendi başlarına bırakılmış olsalardı, akide konusundaki sapıklıkları diğer insan topluluklarındaki gibi olacaktı. Allah'ı tanıyacaklardı. Ancak bu doğru tanımı olmayacaktı. Allah'a ibadet edeceklerdi ancak hevalarına uygun bir tarzda. Devletin okullarında ders olarak Allahsızlığı öğretmenler, öğretmedeki ısrarı bile fıtratın derinliğine kök salmış bulunan akide gerçeğinden ne derece korktuğunun delilidir. İnsan ne kadar sapıtırsa sapıtsın ki çoğunlukla sapıtmaya meyyaldir. Bir anda içindeki bu fitri gerçeğin ortaya çıkabileceğinden korkmakta ve eğitim programlarında dine karşı propagandasını esas almaktaydılar. Sapık da olsa din gerçeğinin, Beşeriyeti ifsat etmek için planlanan o iğrenç sistem ve görüşleri temelden yıkılabileceğinden korkmaktaydılar. Tek başına şu hadise bile komünistlerin yukarıda zikrettiğimiz kaydelerin istisnası olmadıklarını göstermeye yeter. İlk Sovyet kozmonotu Yuri Gagarin doğumundan Ay'a çıktığı zamana kadar Allahsızlık ve komünizm idealiyle yetiştirilmiş bir kişi olmasına rağmen, daha önce hiç görmediği bir manzara ile karşılaşmış olmasından ötürü yeryüzüne indiği zaman ilk sözü şu olmuştu. Feza boşluğuna çıktığımda kainatın hayret verici harikaları beni büyüledi ve Allah'ı aramaya koyuldum. İşte Allah'ın yarattığı dehşet verici kainat gerçeği karşısında insanın fıtratıyla yüz yüze gelişinin ifadesi devletin dayatıp zorla denimsettiği komünizm ve ders olarak vermeye çalıştığı ateizm kainatın harikalarıyla sarılan insan ruhunun önüne geçmeyi başaramamıştır. Ne gariptir ki devlet bu açıklamadan hiç hoşlanmamış, 50 yıl boyunca öğretilen ateist felsefesinin bütünüyle yıkıldığını görmüş ve Gagarin'e bu tehlikeyi açıklamayı düzeltmesini emretmiştir. Bunun üzerine ikinci kez beyanat veren Gagarin aynen şöyle demiştir. Kainatın hayret verici harikaları beni büyüledi ve Allah'ı aramaya koyuldum ama bulamadım. Dünya haber ajansları bu iki farklı ifade ile açıklamayı da yorumsuz olarak vermişlerdir. Evet insan fıtratı Allah'ın varlığına inanmak ve ona ibadet etmek için ne indirilmiş bir kitaba ve de, ne de bir peygambere muhtaçtır. İnsanın indirilmiş bir kitaba ve peygambere en büyük ihtiyacı Allah'ı gereği gibi tanımak. Ve yalnızca ona ibadet etmek içindir. İşte bütün peygamberlerin kavimlerine karşı görevleri de bu idi. Nihayet en son peygamber gelerek bütün insanlığa seslenmiş ve son kitabı getirerek daha önceki bütün kitapları doğrulamıştır. Son peygamber her şeyden önce insanlara Allah'ı tanıtmak için gelmiştir. İnsanlar Allah'ı tanımıyorlar mıydı? Tanıyorlardı ama bir yandan eksik diğer yandan da donuk ve zihni bir tanımaydı. Kalbi çarptırmayan, vicdanı harekete geçirmeyen, yeryüzünün realitesinde pratik bir davranış biçimine dönüşmeyi bir tanımaydı. Kur'an-ı Kerim çoğu kez Arapların Allah'ı tanıdıklarını kaydettiğini görüyoruz. Andolsun ki onlara gökleri ve yaratan kim diye sorsan Allah derler. De ki hamd Allah'adır. Hayır onların çoğu bilmezler. Lokman 25. ayet. Yahudiler... Hristiyanlar hiçbir şey üzere değildirler dediler. Hristiyanlar da Yahudiler hiçbir şey üzerine değildirler dediler. Halbuki hepsi de kitabı okuyorlardı. Bilmeyenler de onların dedikleri gibi dedi. Onun için Allah ihtilafa düştükleri şeyde kıyamet günü aralarındaki hükümünü verecektir. Bakara 113 Kur'an-ı Kerim onların önceki bilgilerini gerçek bilgi saymamış ve o bilgilere yenilemelerini eklememiştir. Aksine bütün eski bilgileri silmiş, bunları bilgisizlik olarak değerlendirmiştir. Araplara da bilmezler, bilmeyenler nazarıyla bakarak yeniden işe başlamıştır. Çok daha garibi sıfırdan işe başlarken doğrudan doğruya onların önceden sahip bulundukları bilgileri tasdik etmiştir. Oku. ismiyle O Rabbinin ki yarattı. O insanı bir alaktan yarattı. Alak 1-2 İnsanı yaratanın Allah olduğu onlar tarafından bilinmekteydi. Kur'an'da bunu tescil etmiştir. Eğer onlara kendilerini kimin yarattığını soracak olsan muhakkak Allah derler. Zuhruf 87 İnsanın Alak'tan yaratılmış olduğunu Araplar çok iyi biliyorlardı. Bu Kur'an bunu da tescil etmiştir. Hayır biz onları bildikleri şeyden yarattık. Meariç 39 Buraya kadar ki bilgiler ve açıklamalar yerini değildi. Ancak ondan sonra bilmedikleri ve inkar ettikleri şeyler gelmeye başladı. Mühim olan sıfır noktasından işe koyulurken kendilerince bilinen şeylerden işe başlamış olmasıdır. Öyleyse Kur'an-ı Kerim'in kökten reddettiği hiç mevcut saymadığı önceki bilgileriyle bunlar arasında ne fark vardı? Niçin onları bilmezler olarak adlandırılmaktaydı? Kendilerine yeniden sunulan bu bilgi ile o eski bilgi arasındaki fark neydi? Fark onların bilgisinde değil bilgi metodundaydı. Bildikleri donuk, ölü ve cansız idi. Çünkü bunlar sadece zihinlerde vardı. Şimdi ise onlara canlı ve hareketli bilgiler veriliyordu. Çünkü bu bilgiler zihinde yer etmekte kalmıyor, kalbe de intikal ediyordu. Ve vicdanda çarpıyor ve bir iman davranışı haline dönüşüyordu. Yaratan Rabbinin adıyla oku İnsanı bir alaktan yarattı oku o Ekrem Rabbin ki kalemle öğretti İnsana bilmediğini öğretti hayır doğrusu insan azar kendisini mustani görmekle alak bir yedi burada insanın alaktan yaratılmış olması salt bilgi yığını olarak gelmemektedir bilmediklerini Allah'ın insana öğretmesi de böyledir. Aksine bunlar insan vicdanını, bilgileri sunan Allah'a doğru hareketi geçirmek için gelmiştir. Bilgi ve yaratma nimetine şükretmeyi öğretmek için yaratma nimetinden çok bilgi nimeti etkili oluyordu. Çünkü insan kendisini bizzat yaratılmış olarak görüyor ve bu nimeti unutuveriyordu. Bilme ise insanın idrakiyle beraber gelişir. Bilgisizlikten bilgi merhalesine geçtiğini gören insanın Bilgi nimetini hissedip takdir etmesi çok daha kolaydır. Bu surenin ilk ayetlerini verdiği bu ilhamlar Allah'a şükretme konusunda vicdanı hareketi geçirmektedir. Kendisine bilgi nimeti verilmiş olan insanın şükür yerine azgınlık ettiğinde bu durum daha açık belirtilmektedir. Hayır doğrusu insan azar. Alak 6. Ayet Niçin azar? Çünkü Allah ona bu bilgiyi vermiştir. Yani kendisini şükür ve imana sevk etmesi gereken sebepten dolayı azar. Bu sebep onun küfür ve isyana yönelmesine vesile olmaktadır. Bil fiil kaim olan bu durumda olması gereken durum arasındaki fark işte budur. İlahi nimetin değerini anlamak ve selim fıtra sahibi insanın bu nimet karşısındaki görevini hatırlatmak için vicdan harekete geçirilmektedir. Sonra surenin bu ilk bölümünde insan vicdanı bir kez daha tahrik etmekte ve bu bir önceki tahriki eklenmektedir. Muhakkak ki dönüş Rabbinedir. Alak 8. Böylece bu küçücük isyancı ve yeryüzündeki haksız yere şişinen varlık önündeki yolun birden verdiğini görür. Evet güçlü bir el yolunu kesivermiştir artık. Halbuki o kibirlilik içerisinde halka üstünlük taslayarak yürümekteydi. Dönüş kime? Allah'a. Onu bütün bu nimetleri veren ama onun isyan edip küfrettiği Rabbine. Ve şimdi onun batıl gururu ve aldanmış isyanı birdenbire yok veriyor ve yerini hak alıyordu. Kendisini yaratan ve nimeti veren Rabbinin huzurunda hor ve hakir oluyordu. Fakat o Rabbini gereği gibi takdir edememiştir. İşte bu keyfiyet bilgimizin kokuşmuş, ölü ve donuk halden çıkıp kalpte nasıl canlı bir çırpınış ve atış haline dönüştüğünü ve buradan da pratik davranış haline geldiğini ortaya koyuyor. Kur'an, cahili devri insanının Allah'ın varlığını tanıması ve yaratılmış olduğunu bilmesiyle ki Allah bu konudan andolsun ki onlara gökleri veri kim yarattı diye sorsan Allah derler diye söz etmektedir. Bu gerçeği bizzat idrak eden mümin kişinin bilmesi, Arasındaki farkı böylece ortaya çıkarmaktadır. Ve biz Allah'ın bilmezler diye nitelendirdiği cahiliye devri Araplarının bunca bilgilerine rağmen bilgisiz oluşlarını ve Allah Teala'nın hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Sümer 9 buyruğunun hikmetini bir defa daha anlıyoruz. Hayır katiyen bir olmazlar. Arapların Allah hakkındaki malumatlarını araştıracak olursak görürüz ki Kur'an-ı Kerim bütün bu bilgilere iş dışlı olmuş ve bunların onların aleyhinde bir unsur olarak kaydetmiştir. Fakat bilgi olarak değerlendirmek onlara dayanarak bilgilerini artırmak için değil katiyen aksine silmek ve yeniden inşa etme işe başlamak ve bu bilgilerden işe başlamak için. Kur'an'ın buradaki metodu kendisine has dinamik ve inancı yaşayan yaşanan davranış haline dönüştürecek bir metottur. Realitede Kur'an onların kalplerinde yeni bir tohum yetiştiriyordu. Bu tohum, bazı noktalardan daha önce mevcut olan tohuma benzemekle beraber kesinlikle o tohumdan farklıydı. Önceki tohum bozulmuş, kokuşmuş ve yeşermeyi elverişsiz hale gelmişti. Bu ise tamamen ondan ayrı ve bütünüyle yeniden yeşerilebilecek bir tohumdu. Kalbi atılım için harekete geçiren, yeniden güçlü olarak yetişip boy salacak bir tohumdu. Böyle cahiliye devri Arapların bilgisiz olmadıklarını aksine bilgi ve medeniyetle yüklü olduklarını söylerken ki hatta bazıları bunu bil ifade ediyorlardı ne kadar yanıldıklarını ortaya çıkıyor. Cahiliye devri Araplarının bilgisi 20. asır Avrupa'sının bilgisi kadar mıydı? Avrupa bütün bilgisine rağmen bu bilgileri vasıtasıyla Cahiliyenin zirvesine, zirvesine tırmanmış bulunmaktadır. Çünkü onlar Kur'an'ın da belirttiği gibi yanlarındaki bilgiyle sevinmişlerdi. Mü'min 83. ayet. Onlar Allah'ı unuttular. Allah da kendilerine kendilerini unutturdu. Haşr 19. Evet bilgileri onlara sapıttırmış ve mutsuz kılmıştı. Öyleyse belirttiğimiz gibi önemli olan bilgileri değildir. Bilgi yöntemleridir. Bilgi İnsanı Allah'a ibadete mi götürmektedir yoksa şeytana kulluğa mı? Biz Mekke'de inen surelerin belli başlı ve biricik konusunun akide olduğunu söylemiştik. Akideye açılan en büyük kapı bilgiyi canlı ve dinamik bir davranış haline dönüştüren Kur'an'ın metoduyla Allah'ı bilmektir.